Siz de Allah'tan başka dilediğiniz şeylere ibadet edin. De ki şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. İyi bilin ki bu apaçık hüsranın ta kendisidir.''